Propolis, Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer me Merhaba, Propolis'e hoş geldiniz. Ben Maria Sezer. Merhaba, Propolis'e hoş geldiniz. Ben Maria Sezer. Ee, i̇ki hafta evvel radyoya beklenmedik bir şekilde gelemedim. Ve size daha evvel e, hazırladığımız bir e, program dinlettim. E, arıcılıkta e, tarih içinde ve şu andaki gelenekler ile alakalı ee, belki de iyi oldu çünkü böylelikle hastalıklara bir ara vermiş olduk ee, sürekli böyle ağır şeyler konuşmayacağız daha sonra tekrar daha neşeli şeylere döneceğiz ancak bu hastalıkları e, defam etmek zorundayım, e, bitirmek zorundayım diye düşünüyorum. Yarın öbür gün benim e, umduğum şey aslında bu programı yapmakla e, dinleyiciler ...arasında e, aracılığa... E, ...teşvik etmek... ...belki balkonunuzda, arka bahçenizde... ...veyahut e, çatınızın... ...üstünde e, bir... E, ...iki tane koloniye bakabilirsiniz... ...diye umuyorum. Fakat bunu yaptığınız zaman... E, ee, hakikaten e, hastalıkları da tanıyabilmeniz lazım. E, mutlaka kitap okursunuz, internette araştırma yaparsınız. Ama şöyle bir başlangıç olursa, bir alt tabaka olursa iyi olur diye düşünmüştüm. Ee, evet, e, demek ki bir ay evvel e, Hollanda'daki bir süs bitkileri, Sinjiri Market'in arka, e, Artık hiçbir şekilde herhangi bir pestisit satılmayacağını ve herhangi bir pestisit ile büyütülen bitki de satılmayacağından bahsetmiştim. Ee, bu tür pestisitler kullanımı hastalıkları ile yakın ilişki olduğunu, bunu, e, olduğundan bunu anlatmak istedim. Çünkü e, e, zayıf düştüklerinde daha kolay hastalığa çıkabilir. E, ...yakalanıyorlar... E, ...Varoa bitinden bahsediyorduk... ...şimdiye kadar hep bitlerden... ...bit türlerine e, bahsettik... ...fakat Varoa biti en çok... E, bilinen e, hastalık e, dünyada bu çok konuşuluyor. Acaba bu e, yok olma, hani koloni yok olma sendromu oradan da mı gelin, geliyor diye düşünülüyor. E, konuşuluyor çok. Neyse siz faroabiti e, gördüğünüzde, hani e, e, arının üstünde böyle küçücük oval Kırmızım trak yani koyu kırmızım trak ve kahverengi e, minik böyle parlak yani parlayan güneşin içinde parlayan çünkü bir e, kalkanı var. E, bir şey görürseniz o zaman faroa biti görmüş oluyorsunuz. E, bu Faro biti çok az başlar ve yavaş ba e, ilerler evela fakat sonra daha çok ilerler. E, ...devam ediyor. Yani çoğalıyor. Neler yapmanız lazım? Bazı değişik... ...değişik metotlar var buna karşı... ...bir şey yapmak. Ee, en e, basit... ...metotla başlayayım. Evvela... ...kuluçkalığın ortasında... ...erkek arı gözleri dolu... ...olan. Yani daha... Kapanmayan bir çerçeveye yerleştirebilirsiniz. Yani o e, erkek gözleri açık olması gerekiyor. Biliyorsunuz erkek arı gözleri dış taraflara doğru yapılır. Çünkü erkek arı yavru ancak havalar ısınınca yapılmaya başladığından... E, çünkü onları sıcak tutmak zor olmadığından kulaç, kulaçkan, kuluçkanın dış taraflarında yapılıyor. Varoa biti kuluçkalığın en ortasında çalışmaya tercih ettiği için en çok yumurtayı oraya bırakacak. Bu gözleri kapandığında peteğin o parçayı içinden kesip imha edebilirsiniz. Yani ne yapıyorsunuz? Dışarıdaki e, erkek gözleri daha kapanmayan, kapanmayan erkek gözleri içinde olan çerçeveyi en ortaya koyuyorsunuz. Bunlar artık bir müddet sonra çünkü orada e, bitler e, bırakacak yumurtaları. Onlar kapandıktan sonra onları alıyorsunuz. Bütün o alıyorsunuz ve imha biliyorsunuz. Şimdi bütün biraz zor anlatıyorum çünkü bütün bunları ben... Okudum. Ve e, tecrübe etmeden size anlatıyorum. E, ben de kafamda bunları canlandırmam lazım. E, e, çünkü daha ihtiyaç olmadı ve umarım ger gerek de kalmayacak hiçbir zaman. E, bu metodun avantajı biyolojik bir metot olması. Yani ilaç hiçbir şey kullanmıyorsunuz. ...zaten fazla ilaç var dünyada ve bunu önlemek istiyoruz. Ayrıca fazla erkek çıkma önlemini de almış oluyorsunuz. Tabii ki erkek araya da ihtiyaç var fakat mutlaka çıkacak. Dezavantajı da var varoa popülasyonu azaltıyorsunuz ama tamamen yok edemiyorsunuz. Onun için tüm seni buna devam etmek zorundasınız. Ayrıca yanlışlıkla işçi arı gözü de kesmeniz ve atmanız mümkün. Ee, başka bir metot daha var. Ee, anayı iki tarafı ana ızgarası ile kaplanmış bir petekle çerçeveye e, koyup, koyup onu oradan 20 gün tutmak ve onun sonunda... Onun sonunda, o 20 günün sonunda çerçeveyi ve tüm yavru, larva ve pupaları imha etmek. Bir e, ana ezgara nedir diye merak edebilirsiniz. Yani üzerinde anayı e, şey yapmıyorsunuz, e, ezgara yapmıyorsunuz. Bu sadece bir tel, e, bir nevi çit yani, bir engel. Çünkü ana işçilerden işçi aralardan daha büyük olduğu için bir taraftan öbür tarafa geçemiyor ama işçiler geçebiliyor yani işçiler orada e, yavrulara e, vesaireye bakabiliyor anaya da bakabiliyor ama ana hiç başka bir yerde yumurtlayamıyor e, bu metodu e, o döneminden evvel yani Mart'ta yapmanız lazım biraz daha erken e, oluyor Tabii ki bir sürü arıyı öldürmeniz bir dezavantajdır ama hastalığı kontrol etmekte birinci metoddan yani daha deminki anlattığım metoddan sadece erkek gözleri ortaya koymaktan daha etkinmiş. Yani o zamana kadar olan tüm yavruları yok etmiş olduğunuz için onlarla beraber yavru, varoğa yavruları da yok etmiş olacaksınız. Ee, eğer kovanın içinde ilaç kullanıyorsunuz, bu her zaman mum ve balda e, eser bırakıyor. Ee, yani bu e, şu an e, okumakta olduğum Mark L. Winston'ın Be Time, Lessons from the Hive kitabında. Ee, Winston bunun üzerinde çok e, duruyor. Akümülatif olan yani çoğalan olarak ...ve beraber çalışan malzemelerin tehlikesi hakkında konuşuyor. Ee, onun için arıcılığa e, başladığınızda buna çok dikkat etmeniz gerekecek. Ben e, kendim ilk arıcılığa başladığımda e, harıl harıl başka arıcılar bulmaya çalışırdım... E, ...ve onlardan olabildiği kadar öğrenmeyi istiyordum... Bunu bu çok zordu başka aracı bulmak çünkü başlangıçta siz daha kovandarı görmek için bir göz ee, ...geliştirmemiş oluyorsunuz. Şu anda ben ne zaman bir yerde e, kovan duruyorsa bunu uzaktan görebiliyorum. Yani bir e, seçe, seçenekli seçen bir göz e, geliştiriyorsunuz. Neyse e, oradan öğrendiğim yani öğrendiğim zannettiğim şeylerden biri... ...kışın çerçeveleri e, mum güvelerden korumak için mutlaka naftalin kullanmak... Bunu duyunca çok şaşırdım çünkü naftalin evin içinde bile kullanmak kanserojen olduğunu biliyordum. Ama işte cehalet ilk sene gene de yaptım fakat ilkbaharda çerçeveleri torbadan çıkarttığımda o kadar naftalin korkuyordu ki kullanmak istemedim. Daha sonra zaten Türkiye Arıcılık Dergisi Melifera üye oldum ve onlardan birine e, arıcılıkta e, naftalin kullanmak artık resmi olarak yasak olduğunu okudum. E, varoa'dan bahsediyoruz ama konu ilaçtan açıldı ve güvelere karşı en etkin metot e, boş çerçeveleri ışıklı ve soğuk bir yerde saklamak de, demem lazım. E, hatta ticari ve büyük miktarda çalışan yerlerde kışın boş çerçeveleri mutlaka derin dondurucuda saklandığını okudum. O sırada herhangi bir güve yumurtası veya larva mutlaka ölüyormuş. Evet, varoya karşı kalıntı bırakmayan ilaçlar için araştırmalar yapılıyor ve insan ve araya zarar vermeyen organik olan formik ve oksalit asitler ve de timol, okaliptol ...mentol ve konfor gibi e, esansiyel yağlar, esanslar e, kullanılıyor. Şahsen kullanmadım ancak e, bu tekrar söylemem gerektiği ki e, okuduğum bir e, bilgi... E, Şimdi birazdan e, bu, bu şimdiye kadarki konuştuğum hastalıklar hep ergin arıların hastalıkları. Bundan sonra e, yavrulardaki hastalıklarla e, başlayacağım. Onun için bugün birazcık erken e, müzik e, vereceğim size ki doğal bir e, ara vermiş olacak. Bugünkü e, e, f, dinletmek istediğim... E, müzik e, Carol Jenkins'in Stabat mater'in e, eserinden vir, vir, Virgo Virgin parçasını dinletmek istiyorum Stabat mater Meryem anaya itaaf edilen bir, bir eserler denilir ve oğlunu kaybettiği anında acısını paylaşmak amacıyla söylenen bir ad ancak başka herhangi bir kayıp içinde söylenebilir veya denilenilebilir bence örneğin arıların ölümlerine içinde kullanabiliriz onun için Carol Jenkins'in Virgo Virginie'yi dinleyelim поерон Hakikaten üzüntülü durumlar için e, paylaşmak, müzik yaratmak ne kadar e, güzel bir şey aslında. E, evet, daha evvel söylediğim gibi e, ilk yarıda e, ergin araların hastalıklardan bahsettim. Ara hastalıkları arının hayatındaki her değişik dönemlerde değişik olabilir. Yavru oldukları zaman Amerikan yavru çürüklüğü, Avrupa yavru çürüklüğü, tulumsu yavru çürüklüğü ve kireç hastalığına yakalanabilirler bilirler. ve bu hastalıkları önlemek için hijyen önemlidir. Allah Allah diyebilirsiniz, hijyen nasıl e, tutabil, dur, yapabiliriz? E, arılar bunu kendileri e, yapmıyorlar mı? Ama bunu e, sonra konuşacağız. E, Amerikan yavru çürüklüğü, basilis larvae adında bir bakterinin sporları. Bakıcı arılar tarafından yavrulara e, bulaşılır, bulaşır. Bu sporlar 50 seneye kadar uyuyarak eski kovanlarda veya ekipmanda bekleyebilirler. Onun için temizlik son derece önemlidir. Yani e, ben kolonilerimin her kolini, kolonilerimi her sene yeni temizlenmiş bir kovana yerleştirmeye çalışıyorum. E, boş olan kovanının içini ...pürmüzle yakıyorum... ...ve çerçevelerimi... ...çerçevelerimi sık sık değiştiriyorum... Ee, pürmüzle yaktığınız zaman e, tam e, ahşap olduğunda bu e, hiçbir zarar yapmıyor e, onun üstündeki propolis zaten birazcık eriyor ve daha güzel e, bir hal alıyor böyle yumuşak bir e, şekilde kalıyor orada ama eğer herhangi bir e, spor veya bir e, bir bakteri varsa bununla e, öldürmeye e, umuyorum evet Eski koloninin dolu olan çerçeveleri ile beraber bu şekilde temizlediğim kovana yerleştiriyorum. Yani eski kovandan alıyorum ve yeni temizlediğim kovana yerleştiriyorum. Ve bu şekilde tüm kovanlarımı gözden e, geçirmeye çalışıyorum. Bu hastalık, e, bu Amerikan yavru çürüklüğü çok kolay yayılıyor. Amerikan çürüklüğü hastalığı hücrenin, hücrelerin temizlik sırasında genç arılar tarafından bırakılıyor. Kovandan kovana genellikle e, yağmacılık sırasında bulaşır. E, yağmacılıkta yabancı arılar kovana girip oradan bal almaya çalışıyorlar. E, bu genellikle aracı kovanı açıp istemeden olsa dahi bir çerçeveye zarar verirse ve bal akmaya başladığında e, bu koku veriyor her tarafta ve e, yani biz yakın durduğumuzda bu kokuyu alıyoruz ama arılar daha da iyi alıyor e, ve öbür kolonilerden arılar onun kokusunu alırsa çok heyecanlı oluyorlar ve almaya geliyorlar. E, bu sadece e, e, bal arıları değil bunu yabani arılarda yani sarıcılar da e, geliyorlar. E, larvenin sadece ilk iki günde hasta olma şansı daha yüksek daha sonra Dayanıklılı oluyor. Ee, bazı teori'lere göre arı sütü aldıktan sonra dayanıklılığı artıyor. Yani arı sütü onlara bir nevi immünite aşılıyor. Biliyorsunuz yavrular ilk iki gün minicik minicik hücrenin tabanında duruyor. Ve ancak ondan sonra ikinci, üçüncü gün ancak arı sütü verilmeye başlıyor. Yumurta onun içinde yüzüyor ve o demek ki bir immunite, immunite yaratıyor. Hastalanan larva pupa döneminde ölüyor. Hücre kapalı olduğu için işçi arılar bunu fark etmiyorlar ve ölü pupa üzerinde binlerce spor oluşmaya devam ettiği için hastalığın yayılması çabuk oluyor. Yani daha evvel e, kapak e, olmadığı zaman bunu işçiler göre, görebiliyorlar ve temizleyebiliyorlar fakat artık kapalı olduktan sonra bunu göremiyorsunuz. Kovanı teftiş ederken kuluçka düzgünse meraka gerek yok ancak ...dağınık, birçok hücre boş... ...yani açık ve kapalı hücreler karışıksa... ...ve veya larvalar beyaz değil... ise ...veya kapalı hücreler dışa bükük olmak... ...oluyorsa, olmaktansa... ...içe doğru ve delikse... ...bu hastalık var demek. Ee, yani onun için... E, ...o zaman larvalar hücrelerin içinde çürürler ve kururlar. Ee, bu... Amerikan çürüklüğü kolay tamam tanımlanıyor. Bir kürdan alıyorsunuz, hücredin kapağını delip içine sokup ve tekrar çıkartıyorsunuz. Çürük yavru çakarttığınızda ip gibi uzadığını görüyorsunuz. Ayrıca sülfürü arındıran bir koku alacaksınız. Hastalık genellikle yazın ve sonbaharda hızlanır. Eğer sadece bir hücrede pupa hastaysa o zaman o hücreyi, hücreyi açmak lazım ki arılar onu temizlesin. Bununla başa çı çıkabilirlermiş ama tamamen hasta olan bir koloniz, koloniniz varsa bu koloni maalesef imha etmek zorundasınız. Hatta Amerika'da kanuni olarak iki kilometre uzaklıkta ki tüm kolonileri imha etmek mecbur mecburiyeti var. Yani sizin e, kolonileriniz yan yana duruyorsa sadece e, çok e, hızlı bir şekilde e, umum veyahut, e, umun veyahut dua edin ki öbür kolonilere e, geçmesin. Eğer koloniye imha etmezseniz daha o hasta olun koloniye imha etmeseniz daha sonra epidemik bir şekil alabilir çünkü. E, Amerika'da ayrıca oksi tetrasiklini. Antibiyotik kullanılıyor ama tabii ki bunu yaparak ilaçta o kovandan çıkan bal, petek, mum ve propolis içine girmiş oluyor ve bu istenilen bir durum değil. Ee, bazı bal arı türlere bahsettiğim hastalıklara karşı dirençlidir. Dirençliler ve onun üzerinde e, çalışmalar yapılıyor. Yani e, o türleri e, başka arılarla e, birleştirip yeni türler yapmaya çalışılıyor ki olmalı. E, Dirençli, tüm e, aralar dirençli olur. E, Amerikan yavru çürüklüğüne çok benzeyen Avrupa yavru çürüklüğü Streptococcus pluton ve basilis alvei tarafından bulaşılıyor. Amerikan yavru çürüklüğü ile aynı belirtileri var. Ancak sadece larva döneminde enfekte ol olursa 4-5 günlükken öldürülüyormuş. Eğer daha sonra enfekte olursa, olularsa tam gelişemiyorlar. Örneğin ana sütü bezilere çalışmayabilir. Ee, koloni stresli olduğunda daha kolay hasta olabiliyor. Stres kovana yeter kadar sıcak tutma, tutamadıkları oluşuyor, oluşabiliyor veya kovanın nüfus büyüdükçe ee, bir bol bölümü pestistikten dolayı öldüyse ortaya çıkabiliyor. Ee, Avrupa yavru çürüklüğü hastalıkta e, larvalar evela sarı sonra kahverengine dönüşüyor ve hastalık kötü ekşi bir balık kokusu e, yayarmış. Hastalığın yayılmasını ya, ya, ...gene yaymacı, yağmacılık ve aracının kullandığı aletlerden e, yayılırmış. Hani söylemiştim ben e, kovanı e, yakıyorum ama aslında sizin kullandığınız e, aletlere de e, demirlere de e, bir ateş tutarsanız e, iyi oluyor. E, önleme için genç bir ana olması en etkin, etkin metotmuş... Zira o zaman çok işçi arası oluyor ve onları kirli kalan hücreleri temizleyebiliyorlar. <gülüyor> bir dakika daha varmış birazcık daha anlatayım. Yani burada kalabalık bir koloni ne kadar önemli olduğunu da görüyorsunuz. Eğer zayıf bir koloni varsa ve gördüğünüz bir hastalık yoksa en iyisi onu başka bir koloni ile e, birleştirmeniz. E, daha evvel bir koloni nasıl e, birleştirilebilir? Kaç kere galiba 2 kere onla e, anlattım. E, onun için e, bir daha anlatmayacağım. E, bakayım. Evet. Tamam toparlamam lazım. Ee, ayrıca hasta olan hücrelere çerçevelerin içinden kesilmesi gerekir ki işçi arılar kirli olan hücrelerle başa çıkabilir çıkabilsinler. Her zamanki gibi mutlaka yetere kadar yemek olması lazım ki arılar güçlü olsun. Evet Bugün bu kadar. Gene demek ki bir hafta daha bu e, hastalıklar konuşmam lazım. İn, i̇nşallah e, çok sıkmıyorum sizi. E, e, eğer bir şey sormak isterseniz veyahut anlatmak isterseniz propolisprogrami@gmail.com bir e, mail atabilirsiniz. İki hafta sonra görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Propolis Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer Let me tell you about the birds.